Ve o cesedin de kimin öldürdüğünü söyleyeceğini bildiriyor. Hatırladınız mı vakayı? Çok basit gibi görünebilir kardeşlerim. Ama hiçbir mesele basit değildir. İndirilen emir kayıtsız şartsız analiz edilmeden hayata geçirilirse fayda verir. Onlar ne yaptılar? İndirilen emri sorgulamaya başladılar. Sığır nasıl olsun? Rengi nasıl olsun? Boynuzu. Yaşlı mı olsun? Genç mi olsun? Ayağı şekil, neredeyse güç yetiştiremeyeceklerdi diyor. Hatırladınız mı? Peki bize düşen ne kardeşlerim? İşittik, itaat ettik. Allah haktan ayırmasın bizleri. Her kısanın teker teker böyle ele alınması hakikaten imanımızı, gayretimizi ve neye kafa yorup neye yormayacağımızı da anlamamıza sebep. Ama düşünün bir Bakara'daki o sığır kıssası döne döne döne ısrarla o kadar çok bunun üzerinde durulur ki yani Kur'an'ın belki en uzun surelerinden olan Bakara suresine de düşünün bu at verilmiş kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah anlayışımızı artırsın kardeşlerim. Bu Kur'an bu hadisi boşu boşuna değil bir hikmete binaen bize bildirmiştir. Ha belki fazla uzatmak istemiyorum akşam vaktinizi almayın. Neden başka bir hayvan değildi? Sığır. Bunları da incelemek lazım. Allah Azze ve Celle bir misal vermişse bir hayvandan onun böyle detayıyla ele alınması gerekir. Sığır önüne gelen her şeyi yer. Zarar verecekmiş, fayda verecekmiş hiç düşünmez. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz. Rabbim vermiş olduğu sayısız nimetlere hamd etmeyi nasip etsin. Rabbim bizi nankörlerden elemesin ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği, o seçtiği halifelerin arasında Rabbim izleri de koysun. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an'ın kıssalarını böyle ele aldığımızda teker teker hepsinde de ortak özelliklerden birisi de şeytanın saptırmasına karşı Allah'ın bize bir uyarısıdır kardeşlerim. Allah kimi hangi kavmi şeytanın nasıl aldattığını onlara nereden yaklaştığını onlara kimin kulak verdiğini ve topluluklarını ne hale getirdiğini kıssalar birbiri anlatıyor değil mi? Düşünün bir Adem aleyhisselamla lanetlik olan iblisin kıssasına bakın. Hep ibretten okuyacağımız kısalar bunlar. Rabımdan iyiş versinizlere. Bu kıssalara baktığımızda müminler hep iblis'e karşı uyarılmakta, uyanık olmaya çalışıyor kardeşlerim. Çünkü bu kıssaları okuduğumuzda şeytanın kıyamete kadar adem oluyla uğraşacağını ve kıyamete kadar Adem oğlunu haktan inhiraf etmeye zorlayacağını ve her yerden yaklaşacağını Allah bize bildiriyor mu? Allah kafil olmayanlardan eylesin bizleri? Rabbim hayırda kullandığı o ihlaslı kulların arasına bizi de koysun. Uyanık olanlardan eylesin kardeşlerim şeytanın adımlarına uyarsak Allah muhafaza o bizi haktan uzaklaştırır batılın karanlığının ta içine atar karanlıktaysa insan yolunu bulamaz Rabbim önümüzü ışık etsin nur etsin yine okuyorsunuz kardeşlerim kıssaları Öyle şeyler var ki Rabbim göndermiş olduğu insanların içinde birçok kulumu seçmiş. Onlara türlü türlü nimetler vermiş. Ve onlara verdiği nimetlere karşı onların şımarmaması. Mesela bir Süleyman aleyhisselam ile alıyorsunuz. Rüzgar emrine verilmiş. Cinler emrine verilmiş. Hayvanlarla konuşmuş. Krallık verilmiş. Saltanatı zirvede olmasına rağmen Süleyman Aleyhisselam hiç kulluğunda ihmal etmiş mi? Rabbuna sırt dönmüş mü? Mankörlük yapmış mı? Ama bir Firavun'un kıssasını okuyorsunuz kardeşlerim. Ona da birçok şey verilmiş. Süleyman'a verilenin belki onda biri verilmediği halde kendisi ben Rabbim demiş mi? Ben sizin ilahınızım diyerek insanları kendisine tapınmaya davet etmiş mi? Rabbim ihlaslı, samimi olanlarla neybilsin bizlere? Aleyküm Hoş geldin. Düşünün kardeşlerim, bir Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını düşünün. En ufak bir isyan yok. Serdemiş yok. Rabbine karşı gelme yok. Hoş geldiniz. Yuşuf Aleyhisselam'ın Yaşantısına bakıyorsunuz. Ömrü boyunca kölelikte. Bunların hepsi bizim için ibret kardeşlerim. Ama unutmayalım ibret olduğu gibi aynı zamanda fütçetli. Ahmet'in müsnetinde gelen bir rivayette Allah'a Azze ve Celle diyor. Ömrü boyunca kölelik yapan bir insanı hesaba çeker diyor. Ey kulum sana bu kadar ömür verdim ne yaptım Ya Rabbi diyor efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım der diyor Allah Azze ve Celle ona hangi peygamber köleydi kardeşlerim kimdi Yusuf Aleyhisselam değil mi Yusuf'u köleliğinin en şiddetli halinde onun gözünün önüne getirir Seninki mi ağırdı yoksa onunki mi diye sorar diyor. O Okun onunki der diyor. Yusuf o halinde bile bana kulluktan geri kalmadı der diyor. Zengin bir kulu hesaba çeker. Ey kulum sana mal verdim, mülk verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi o kadar çok mal verdin ki onları koruyup gözetmekten sana gereği gibi kulluk edemedim der. Ona, Süleyman'a verilen bütün mal ihtişamıyla gözüm önüne getirilir, diyor. Sana verilen mi çok, ona mı? O, yutkunarak ona der, diyor. Süleyman o halinde, bir an olsun kulluğundan geri kalmadı, denir, diyor. Ve ömrü boyunca hastalıkla boğuşan, İmtahanı bu yönlü olan kul çağrılırlar. Ey kulum, ne yaptın? Ya Rabbi, hastalıktan baş edemedim. Sana gereği gibi kulluk yapamadım. Ona da diyor Eyüp Aleyhisselam, hastalığının en şiddetinde getirilir. Onun kimi ağırdı senin kimi? O onunki derdi. Eyüp bir an olsun isyan etmedi derdi. Rabbu imanımızı, gayretimizi artırsın kardeşler. Allah hayırlarla, sadıklarla beraber olmayı nasip etsin. Bu kıssaları okuduğumuzda o kıssalardan alacağımız dersleri, o insanların karakterleri, düşünmeleri, çileleri, imtihanları, başlarına gelen her ne olursa olsun bücen yakalayan insanlardan eylesin Rabbim bizi. Allah'ın vahyini okurken dikkatli okuyalım kardeşlerim. O kadar çok bu kıssalarda ifadeler var ki, faydalar var ki bunlar saymakla bitmez kardeşlerim. Bir yaratılışa bakıyorsunuz. Allah diyor Adem'i sekiz çeşit topraktan yarattı diyor. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı. Kimi bunların arasında bir renktir. Kimi kayalar gibi sert. Kimi ovalar gibi yumuşak. Kimi verimli, kimi çoraktır. Bakın Adem'inki yaratılma, İsa Aleyhisselam'ınki de yaratılma. Allah Adem'i topraktan havayı diye kemiğinden İsa Aleyhisselam'ı ise babasız yarattı kardeşlerim bunda bizim için çok faydalar var. Rabbim yakalanlardan eylesin kardeşlerim. Yaratılışı inkar eden, öncekiyi inkar eden, sonrayı inkar eden bu insanlara öyle hüccetler var ki insan bu kıssaları gördükçe başını Kur'an'dan kaldırmayası geliyor bunu sürekli okuyanlardan neylesin? Okuyup hayatını düzelten, tanzim eden, o karakterli insanların karakterlerini alanlardan neylesin, kardeşlerim? Düşünün şimdi, Allah'ın kitabından bir ayet el alıyorsunuz. Gökte ve yerde olan her, her şey Allah'a zikreder diyor. Eğer bunu sadece okuyup geçersek, üzerinde düşünmezsek, bazen bir şey yakalayamayız kardeşlerim. O anki imkan nispetinde bir şey eklemeden, bir şey çıkarmadan o ayetin üzerine biraz yoğunlaşsak, gökte olan her şey, yerde olan her şey Allah'ı zikreder derken, aleyküm hoş geldiniz. Gökte ne var? Bir görünen, bir hissedilen, bir bildirilen değil mi? Kar, yağmur, fırtına, güneş, ay, yıldız, hava, birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema, dördüncü sema değil mi? Yerde saymakla bitmez. Az bir şey düşünüyorsunuz bakın. Gökte ve yerde olan her şey deyince bir de bu katkıyla gökte ve yerde bunun içinde olan her şey Allah'ı zikreder derken ilk okunduğu gibi mi ayet? Rabbim hassasiyetle indirmiş olduğu emirleri yakalayanlardan eylesin. Kardeşlerim Rabbim boş, abes hiçbir şey yaratmamıştır. O bize Boş sözden uzak kalmayı emrettiği gibi bizlere bildirdiği her sözünde de bir hikmet vardır. Rabbim ilmimizi artırsın. Allah'ın ilmini denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadar, bir o kadar daha olsa yine yazmakla bitirmez kardeşlerim. Rabbim anlayış versin. Boz sözlerden yüz çevirip Hakka dönenlerden eylesin bizleri. Bir bakıyorsunuz kardeşlerim. Kur'an'ın bir edebi, bir sanatı var. O kadar güzel özellikleri var ki. Anlatılan kıssalara şöyle genel hatlarıyla bakıyorsunuz. Birbirine ters değil. Birbirine tenakuz değil. İhtilaf edilen bir mesele yok. İhmal edilen bir konu da yok. Hepsi hep bir gaye üzerinde dönüp duruyor. Hep ana gayeyi ortaya koymaya itiyor bizi. Rabbim anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün, bakıyorsunuz Kur'an kıssalarına, olay hep bir insan etrafında dönüyor. Şimdi, o olay, o insanın etrafında dönüyor ama, o olay, bizzat onun kendisiyle alakalı da değil. Bakıyorsunuz, hakikaten o insanın inancına, ahlakına, davranışlarına, sıkı bir şekilde bağlı olan o karakterine sesleniyor kardeşlerim. Bakıyorsunuz o kıssanın neticesinde müminle kafirin birbirinden ayrıldığını yakalıyorsunuz. Rabbim hayırdan ayırmasın. Mesela bir İbrahim Aleyhisselamla bir Nemrut'u ele aldığımızda burada bir tevhid, bir şirk gündeme geliyor kardeşlerim. Yani konu burada İbrahim'le Nemrut konusu değil. Konu tevhidle şirk. Bir Yusuf Ali'yi ele aldığımızda buradaki tezahür eden iffet düşünün. Aziz'in karısının şahsiyetinde tezahür eden şehvet, hiyanet var. Yusuf'taysa ifet var. Aleyküm Hoş geldiniz kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah geniş bir şekilde anlayan, bunları yakalayanlardan eylesin. Yoksa oradaki zikredilen sadece o insanın ismi değil. Düşünün Yaşatan ve öldüren, rızık veren Allah olması hasebiyle bir Nemrut zalimi, şaşkını, yaşatan da öldüren de benim diyor. Taberi naklinde şöyle diyor. Kıtlık zamanı, Nemrut adında bir zorba, insanlara yiyecek veriyor ve bensin Rabbinizim dedirtiyor. İbrahim Aleyhisselam da etkilenenlerden birisi kardeşlerim. Kendisi oraya yaklaştığında Nemrut'a İbrahim'in ortalığı karıştıran ve kendi dinine karşı gelen birisi olduğunu söylüyorlar. Dünya İbrahim Aleyhisselam'ın aklını çekecek. İki ayrı eve iki aile yerleştiriyor. Birine yiyecek veriyor, birine vermiyor. Tabi yiyecek vermediği kısa bir zamanda ölüyor. Nemrut diyor ki bak diyor, ben yaşatır ve öldürürüm diyor. İbrahim Aleyhisselam bunları neden öldürdün? Sen zalimsin demiyor. Benim Rabbim güneşi şuradan getirdi. Sen de buradan getir sana diyor. Hatırladınız mı kıssayı? aleykümselam selamlar Hoş geldiniz kardeş. Yani İslam hiçbir zaman masaya yatmıyor kardeşlerim. Masaya yata, yatan küfürdür, küfrün amelidir, küfrün ehlidir. Aleykümselam ve Rabbül Aleykümselam. Düşünün bizden görülen her münkeri izale etme emri vardır. Ama bir Müslümanın ayıbını gördüğünde ise onu örtme. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde bütün ayıplarını örterdir. Ya Rumanyalılardan ey ne su kardeşlerim. Yani Kur'an'ın kıssaları şöyle ele aldığımızda her kıssanın insana kazandırdığı korkunç güzellikler var. Mesela bir vakayı el alıyorsunuz. Bir Musa Aleyhisselam'ın, bir firavunun kıssasını, Musa Aleyhisselam, firavunun sarayında büyüdü. Delikanlılık çağına gelene kadar onun yanındaydı. Sonra, iki kişiyi ayırayım derken, birine vurduğu yumruktan dolayı adam ölür. Ertesi günü yine bir vakı oluyor, ayırayım derken, sonra birçok olaylar olarak, Firavun'un kendisini öldürmek öldürmesinden korkarak Medya'na e kaçıyor. Aleyküm selam ve Amutullah hoş geldiniz. Peki Firavun'un korkusundan kaçan Musa Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda orada belli bir yıldır sonra Rabbinin emriyle kime davete geliyor kardeşlerim? Firavun'a git çünkü o azdı onu yumuşak davran ola ki anlar diyor. bakın Rabbimiz subhanahu ve teala burada fıtri korkuyla tevhidi korkuyu birbirinden ayırt ediyor bu kıssadan buradan bizim anlayışımızı kolaylaştırıyor kardeşlerim hepimizde fıtri hasletler olarak korku dediğimiz duygu vardır bunun da sınırlarını, ölçülerini otursak, analiz etsek ne kadar çözebiliriz? Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabını okurken, oturup bir Musa'nın, Musa, Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğunuzda bakın fıtri korkuyla tevhidi korku birbirinden ayırt ediliyor değil mi? Musa Aleyhisselam'ın o adamı öldürüp de Medyen'e kaçtığında kim kınar? Musa'ya, Musa, Musa Aleyhisselam'a korkak diyebilir miyiz haşa? Diyemeyiz değil mi? Peki, Musa Aleyhisselam'a Rabbimiz Sübhanahu ve A'la Firavun'a git, o azdı. Ona yumuşak sözüyle ola ki anlar dediğinde Musa Aleyhisselam çekinse, gitmeseydi ne olurdu kardeşlerim? Sesim geliyor değil mi? Ne olurdu? Musa Aleyhisselam'ın seçme hakkı var mıydı? Bunu bir tutalım kafamızda. Ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir ayet hatırladınız mı? May'da 67 ayetin iniş sebebi her ne kadar hususi olsa da kardeşlerim itibarı burada umumdur ey kulum indirdiğimi tebliğ et. eğer bunu yapmazsan kulluğunu ifa edemezsin korkma Allah seni korur Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değil diyor Rabbimiz. Evet. Allah bu kıssaları anlamayı nasip etsin kardeşlerim. O kadar çok yakalayacağımız misaller var ki Rabbimiz'in kitabını ne kadar okusak ne kadar iç olsak azdır. Her okuyuşta her okuyuşta o kadar çok insana kazandırdığı şeyler var ki düşünün peygamberlere verilen birçok nimet bu nimetlerin onlara teker teker hatırlatılması bir Nuh Aleyhisselam'ı bir Hud'u, bir Salih'i, bir Şuayb'ı bir Lut'u, bir Musa Aleyhisselam'ı Araf suresini, Hud suresini Şuara surelerini ne alıyorsunuz düşünün şefaat bahislerine ne alıyorsunuz İnsanlık Adem'e gidiyor. Ey Adem, sen insanlığın atasısın. Rabbuna yalvarsan da bizleri affetsin diyor. Hatırladınız mı? Adem Aleyhisselam Allah azze ve celle tarafından affedilmedi mi kardeşlerim? İnsanlığın atası olarak kılınmadı mı? affedilmesine rağmen buna rağmen Adem nefsi nefsi diyor. Ben bir hata ettim Rabbimin yüzüne bakamam diyor. O bakamazsa biz nasıl bakarız kardeşlerim? Nuh Aleyhisselam'ın Ankebut suresinin yanlış hatırlamıyorsam 14. ayeti miydi? 950 sene Resullük verilmiş. İnsanlık Nuh Aleyhisselam'a geldiğinde sen insanlığın atasısın. Adem'den sonra gönderilen ilk Resul'sun. Rabbuna git de bizim için şefaat ol dediğinde ben kalmimin eziyetine katlanamadım. Dayanamadım da onların helakını istedim. Ben şimdi nasıl olur da Rabbıma gider sizin için şefaat dilerim. Nefsi nefsi diyor. Allah amellerimize güvendirmesin okuduğumuz bu kıssalardan hakkıyla yakalamayı nasip etsin kardeşlerim. Aleyküm selamlarım. Selametle tutuş. Bir İbrahim Aleyhisselama bakıyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'da o kadar çok kıssalar var ki o kadar çok ayrı ayrı bölümleri var ki bir çocukluğu, bir ailesiyle olan müşkülatı, Rabbini tanımaya çalışması, daha sonra kavmiyle olan müşkülatı, sonra ateşe atılması, çocuğunun olmaması, Kabe'yi inşa etmesi, insanları hacca davet etmesi, hepsi ayrı ayrı bir vaka kardeşlerim. Rabb'im ilmimizi, gayretimizi artırsın. Bizi nereye bırakıyorsun? Ya İbrahim dediğinde Allah'a diyor. Allah vekil diyor kadın. Düşünün. Kuş geçmez, kervan geçmez bir yere bir kadın, bir çocuk bırakılır mı? Allah emretmişse bırakılır kardeşlerim. Bıraktığında hangi kadın sabreder? Bizi kime bırakıyorsun? Allah'a diyor, o bize vekildir diyor. Allah bizi de, neslimizi de böyle iman edenlerden elisin. O kıssaları bütünlüğüyle düşündüğümüzde hep teslimiyet, hep teslimiyet, hep teslimiyet, hep teslimiyet var. Hani surelerde geliyor, muhakkak ki her sıkıntıdan sonra bir kolaylık var. Muhakkak gidiyor, her sıkıntıdan sonra bir kolaylık var. Veyahut yanlış hatırlamıyorsan Bakara'da Geçmiş ümmetlerin başına gelen sizin de başınıza gelecek. Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman denecek diyor. Hatırladınız mı ayeti? Demek ki imtihan çok şiddetli kardeşler. Rabbim taşıyamayacağımız yükü vurmasın. Evet. Rabbim taşıyamayacağımız yükü vurmasın. Rabbim kendisini hakkıyla tanıyan, kendisine şükreden, boyun eğen, o samimi kulağına resmat Verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim. Çok önemli meseleler var. Kıssalara baktığımızda bütün peygamberler bizim için ayrı ayrı örnek olduğu gibi bütün peygamberler karakterde o güzellikte, bir korkuda, bir sevgide bir sabırda, bir şükürde bir sığınmada, bir duada nasıl yapacağımıza teker teker örnek olduğu gibi Allah ve Celle'den almış oldukları emri de insanlara anlatmada da bizim için örnektir kardeşlerim. İşte önce bunu yakalamamız gerekiyor. Bunu dikkatli bir şekilde okuyup, dikkatli bir şekilde hayatımıza geçirmemiz gerekiyor kardeşlerim. Hiçbir şeyi rastgele anlayıp, rastgele yolsuz, yordamsız gündeme getirmemiz mümkün değil. Biz diyor o Kur'an'ı Arapça indirdik. Kolayca anlaşılsın diye diyor. Yani Arapça konuşan o topluluğa Arapça inmesinin sebebi bu. Rabbim hepimize hayır istihdam arkadaşlar. Allah hepimizi azimli, ümitli, tevazu sahibi, vakarlı, söylediğini yaşayan, şefkatli, tahammülü bol olan tebliğ esaslarının vukufiyetine erenlerden eylesin. Delillerle konuşan, ilimle güçlenen, yorulmak bilmez bir azme sahip kılsın Rabbim bizleri. Düşünün, bütün peygamberlerin doğumuna ölümüne kadar hayatlarını şöyle bir ele aldığımızda onlarda bitmek bilmez bir azim var kardeşler. Hepsinin ayrı ayrı bir mücadeleleri var. Hepsinin ayrı ayrı o kavimlerindeki Allah Azze ve Celle'ye karşı neyi bozmuşlarsa neyi şirk koşmuşlarsa direkt onunla mücadeleleri var. Hiç çekinme yok hiç geri durma yok ömrün nefeslerinin sonuna kadar devam eden bir mücadele var işte bütün peygamberlerin ortak şeyleri bu kardeşlerim Allah bunu bize de nasip etsin sadece yapan ben yaptım görevimi yaptım, ben doğruyu söyledim artık o tutsaydı deyip de kenaraya çekilenlerden eylemesin Rabbim bizlere çünkü bunun da misaline bakıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam, Mayde 78-79-80 oralardaki ayetlere baktığımızda Allah Azze ve Celle İsrail oğullarından bize haber veriyor kardeşlerim. Onlar diyor, birini kötülükte, münkerde gördüğünde ne yapar? Hemen uyarır. Yapma. Daha sonra bana ne der? Onu uyarmaz. Onlarla oturur kalkar. Allah onların kalplerini karıştırmıştır diyor. Davut'un diliyle, Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlemiştir diyor. Hatırladınız mı ayeti? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dayandığı yerden kalkıyor kardeşlerim. Vallahi ya iyiliği emreder. Kötülükten ne ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle lanet eder diyor. Ve amel edersiniz de boyunuzu geçmez. Dua edersiniz de kabul olmaz, yüzünüze atılır diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize sıdkı, doğru olmayı, emin olmayı davette bıkmak bilmez bir azimli olmayı nasip etsin. Bütün bu kıssaları okuduğumuzda bunları hep yakalarız kardeşlerim. Düşünün bir İbrahim Aleyhisselam'ı alıyorsunuz ele. Bir ömür boyu Rabb'ına teslimiyette örnek kılınmış. Öyle bir teslimiyet var ki kardeşlerim yani insana pes dedirtecek bir teslimiyet var. Düşünün babası kendisini kovalıyor. Nemrut bir mücadelesi var. Yıllarca çocuğu olmuyor. Çocuğu oluyor. Allah çocuğunu kurban etmesini istiyor. Karısını çocuğunu götürüyor bir yere bırakıyor. Yıllarca yanına uğramıyor. Geliyor Oğlunu görmüyor, hanımını görüyor. Hanımının ağzının düşük olduğunu görünce eşine söyle, eşini değiştirsin diye dönüyor. Yıllar sonra yine geliyor, eşiğine sahip olsun diyor. Yıllar sonra geliyor, Kabe'yi inşa ediyorlar. Düşünün bir mancınıkla ateşe atıldığında Hayatla ölüm arası, yani dünya ile ahiret arasında bir anda bir köprüde buluyor kendini kardeşlerim. O anda bile kendisini ateşten korkuttuklarında bakın burada da fıtri ve tevhid korkusunu ayırt edecek bir hasret var. Seçin bakalım diyor. Ahiret ateşi mi? Dünya ateşi mi? Diyor. Hangisi daha şiddetli kardeşlerim? Hangisi? Siz bunları diyor Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım? Diyor. Allah Azze ve Celle bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti gibi teslim olmayı nasip etsin. Allah bana yeter diyor o ne güzel Mevla'dır o ne güzel vekildir diyor kardeşlerim işte bu kıssaları okuduğumuzda böyle teslimiyetle teslim olan Rabbına güvenen Rabbına dayanan bir peygamber insan okuduğunda insanın imanı gayreti artıyor ve bu sefer Allah elbette diyor kulunu tevhid ehli kulunu yeryüzünde yalnız bırakacak değil yüzüstü bırakacak da değil kendisine güvenip dayananlara Allah yeter diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşler Rabbim hepimize acısın hepimizin güzel bir tövbe edip onun yoluna dönmeyi hepimize nasip etsin Bakıyorsunuz kardeşlerim, bütün peygamberlerin ortak özelliklerine hepsi şefkatli, katı kalpli olmayışı, yumuşak olması, hep doğru sözlü olması ve hep hakkı gündeme getirmesi. İnsanlara tebliğinde muhatap olduğu insanların hal ve hareketlerini güzel yakalaması aleyküm selamlara mutlu hoş geldiniz bunları insan okuduğu zaman bu sefer o insanların karakterleriyle insan kendisinin de ahlakını düzeltmeye başlıyor hiçbiri dedikoducu değil fitneci değil eyyamcı değil ondan alıp ona götüren değil Hepsi yaşının insanı, karakterli, yapıcı. Rabbim bunları yakalayanlardan edersin. Evet. Allah Azze ve Celle öyle sorular sormuş ki kardeşlerim, bunları nasıl dirilteceksin diye soruyor. İnanmadın mı diyor? İnadın? Ama kalbim mutmain olsun diyor. Evet. Rabbim bu kıssaları yakalayanlar da meylesin. İbrahim Aleyhisselam'a bakıyorsunuz kardeşlerim. O kadar ikram sahibi ki kendisine gelen elçileri hatırladınız mı? Tanımadığı halde hemen gidip onlara bir hayvan kesip pişirip önüne koyuyor. Onlar yemeyince korkuyor. Korkma ya İbrahim biz Allah'ın gönderdiği elçileriz diyor. Hatırladınız mı bu vakayı? Rabbim hayırdan ayırmasın. Bizleri cömert kılsın kardeşlerim. Allah için infak eden, karşılığını ondan isteyenlerden ve Rabbına sonsuz şükürler eden, Rabbinin nimetlerine nankörlük etmeyen, o samimi kulların arasına koysun Rabbim bizleri. İnsanlık İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında öyle bir hale gelmişti ki kardeşlerim. Sanki adeta şeytanın kuklası olmuş. Zavallı insanlar. Belki de küfre sürüklenme noktasında gidecekleri en uç noktaya gitmişler. Düşünün İbrahim Aleyhisselam putları kırdığında o büyük putun kafasına kırdığı aleti koyduğunda Onların hepsinin şunlara bak. Kendini bile koruyamayacak ve kendi varlığını bile ayakta tutamayacak bir şeyi biz ilah edinmişiz demeleri gerekirken bunu bile düşünmekten aciz topluluklar olmuşlar. Ama buna rağmen İbrahim Aleyhisselam bana niye soruyorsunuz? Ona sorun sana dedikleri ha dediği halde İbrahim Aleyhisselam'ın tutmuşlar ateş atmışlar kardeşler Rabbi bunu yakalayanlardan neylesin hakikaten kişinin yaşadığı toplumun yaşantıdaki arızalarını güzel bir şekilde tespit edip düşünemediklerini yakalatması gerekiyor o zaman bakıyorsunuz neden bu insanlar putları kırıldığı halde hakkı göremediler? İnsan oturup şöyle bir düşünmesi gerekir. Kardeşlerim, insan insanlık sıfatını yitirmişse, o sıfatlar zafa uğramışsa, bu zaaflar insanı ne yapar? İnsanlıktan çıkarır. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdır. Artık onlarda düşünme mekanizması gitmiş kardeşlerim. Artık yapı bozulmuş, hırs, makam, mevki, günümüzde böyle değil mi? Sırf belki servetini koruyabilmek için, sırf rahat yaşayabilmek için, sırf bana dokanmasınlar da daha çok yaşasınlar diye Orda burada çok rahat yaşayıp müslümanların haliyle hallenmeyen ne kadar insanlar var veyahut kendinin müslüman olduğunu iddia edip de şöyle yaparsam başıma şu gelir diye korkuyla Allah'ın emrinden uzak duranlar yok mu kardeşlerim Rabbim asıl yurdun ahiret yurdu olduğunu anlayanlardan eylesin eğer insanın gözüne madde, hız, mevki veya deptebe içinde yaşantı veya her ne dava olursa olsun eğer bu onun gözünde büyürse oradaki putlar onun için bir araç olur. Hakka giden yolu göremez kardeşler. Ve korkunun insanın özellikle tevhidinin üzerinde büyük hakimiyeti vardır eğer korku amelde imanda itikatta güçlüyse bir insan o korku Allah korkusudur eğer dünya malına maddi menfaate, paraya, pula, dünyaya kadına depdebe içinde yaşamaya veya yaşının erbabı olmayıp karakter sahibi olmadan yaşamaya giden insanlara baktığımızdaysa onlarda Allah korkusunu göremezsiniz. Onlarda korku vardır ama öldürülme mevkiyi kaybetme işkence görme hapse düşme bunlar vardır. Peki Hepsine örnek, kıssalara baktığımızda bir peygamber yok mu? Ver değil mi? Rabbim bu bütünüyle anlamayı nasip etsin kardeşlerim. İman tarafında hep bir idminanlık, bir yakinlik, bir huzur, bir kardeşlik, bir paylaşma, bir sabır vardır. Ama kıssalara baktığımızda kardeşlerim, Karşı tarafta hep bir şüphe var. Hep bir şüphe var. Davetleri bile şüphedir. Mücadeleleri bile şüphedir. Kendilerinden bile şüphe ederler. Hep bozguncu. Hep dini yozlaştıran, hep bozan insanlar. Bakın, onların bütün hallerine bakın, hep atalarına, ananelerine, törelerine bağlı olduğunu görürsünüz ama bütün peygamberlerin davetine bakın kardeşlerim gelin bir olan ilaha eş koşmayın gelin Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine saralım. onlar hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona uyarız derler diyor aleyküm selamlar Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah hepimizi vasıflı kullar eylesin. Kendisine isyan edilen yerde mahluka itaat etmemeyi nasip etsin. Ben sözü fazla uzatmayayım. Vakit herhalde gecikti. Arkadaşlar birbiri müsaade alıyor. Rabbim hayırdan ayırmasın. Madem konu İbrahim Aleyhisselam'dan açıldı. Dün akşam da hatırlattığım gibi bugün de aynı ayetleri hatırlatayım. Sözü de ondan bitirelim. Rabbimiz Sübhan-ı Hürri Teala Suresinde 79, 80, 81, 82 oraları okursanız İbrahim Aleyhisselam'dan bakın nasıl bahsediyor. Beni yediren, içiren, hayat veren odur. Hastalandığımda bana şifa ihsan eden odur. Öldükten sonra diriltecek ve hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Allah'ım imanımızı artır. Amellerimizi güzelleştir. Bir an olsun nefsimize bırakma. Doyan bir nefis, korkan bir kalp, faydalı ilim var. O peygamberlerin kıssalarından nasibini alan tevhid ehli, yürekli, samimi okulların arasına bizi de kat. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. İşeden la ilahe illa ente. ve tabirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamünaleyküm ve rahmetullahı ve berekatü Allah'ın aleyhi ve kıyamete kadar onları dost edinlerinin üzerine olsun. Tevhidin şirkli olan savaşı Aleyhisselam'ın kavminin mutlulardan sakındırıp sadece Allah'a ibadet et, ibadete devam davet ettiği günden beri devam etmektedir. Müh Aleyhisselam'dan sonra Resuller geldi ve gönderdikleri toplumları yalnız Allah'a ibadet etmeye davet edip tapına geldikleri şeyleri ibadete layık olmadıklarını onlara anlattılar. Bu hak-batıl mücadelesi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme'ye gelinceye kadar kadar da böylece devam etti. Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nubuvvet verilmeden önce de çevresinde sadık önemliye doğru ve güvenilir olarak bilmesine rağmen onları tevhide yalnız Allah'a kurulmaya davet ettiğinde yan yalancılık ve sihirbazlıkla suçlandı. İşte bu toplumları şirkten arındırarak tevhid inancına çağıran her peygamberin karşılaştığı bu bir durumdur. Bu mücadele her zaman var olmuştur. Tevhid inancının varlığı ile yokluğu arasında tehlike bir nokta olması hasebiyle şirk ve çeşitleri hakkında kardeşlerimizi biraz daha aydın. Mutlayı hedef edinerek risalemizi sunuyoruz ve Allah'tan başarı diliyoruz. Allah kendisine ortak koşanları bağışlamaz. <gülüyor> Bunlar öte edini bildiği dilediği kimse için bağışlar. Her kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz büyük bir iftira bulun büyük bir iftirada bulunmuştur. Nisâ Suresi 4/48. Suresi kim Allah'a ustak kuşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun gideceği yer de cehennemdir. Zalimler, zalimlere orada bir yardımcı yoktur. Maide suresi 5 bölü 72. İnsanın Allah azze celle'ye karşı açıkça isyanı olduğu için şirk en büyük bir suçtur. Bu hal üzere öyle kimse ebediyen cehennemde kalacaktır. Allah korusun. Şüphesi kitap ehli ve müşriklerden kafir olanlar cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar insanların en kötüleridir. Ve yine suresi 98. ayet bölü 96. Öyleyse şirk nedir? Şirk Allah'a zatında, sıfatlarına hükmünde, uluhiyet ve ibadet veya mülkünde orta denge bulunduğuna inanmak ve bunu kabul etmektir. Çünkü nasıl imanın zıttıysa şirk de tamamen tehlibin zıttıdır. <gülüyor> bir. Büyük şirk. Şey, bir şeyi Allah'a denk tutup ona ibadet etmek, ilah mıycasına ona itaatte bulunmak, hem onun hem de Allah'ın emirlerini denk görerek ortak koşmak veya o şeyi Allah hükmünün önüne geçirmek, bazı hallerde Allah'ın hükümlerini geçirmek, geçerli olmayacağına inanmak da bu kabildendir. Kişi bu durumda geçerli gördüğü kanunları Allah'ın hükümlerine tercih ettiği için bilerek, bilmeyerek şirke düşmüş olur. Şüphesiz bu kelimenin tek anlamıyla şirkin en ağırı olup bu durumdaki kimse İslam'dan çıkmış ve bu durumun üzerine ölen kimse ebedi cehennemde kalmak üzere müşrik olarak ölmüştür. Allah korusun. Bunun da bazı kısımları vardır. İtaatte şirk. Allah'ın hükmünden başkasının kabul etmek, meşru görmek veya bu onunla Allah'ın hükmünden üstün günleri olduğuna inanmaktır. Hüküm ve hakimiyet yalnızca Allah'a has bir haktır. Hiçbir mahlukatın hükme ehliyeti yoktur. İnsan yalnızca Allah'ın hükümlerini uygulamakla memurdur. Hüküm yalnız Allah'ındır. Yusuf Suresi 12 bölü 40 Allah'a isyan olan bir ameli helal görecek kadir, alim veya şeyhlerin uyanlar Allah korusun bu sınıftadırlar. Yahudiler Allah'ı bıraktı alimlerin hahamlarını, Hristiyanlar da ve Meryem oğlu, Mesih'i Rab edindiler. Tövbe suresi 9-31. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yer alan sahip bir hadiste bu ayeti Adi bin Hatem'in Hristiyanlar alimlerini helal haram, haramda helal kılmalarından itaat ediyorlardı. Kim Allah'tan başkasına şeriat koyma, <gülüyor> hayata tümüyle yön verme hakkı iddia ederse Allah'tan indirl indirlerini inkar etmiştir. Şeklinde açıklamış. Sonra şu ayet okunmuştur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Mayede 5 bölük 4. Emir ve yasak, e, yasaklama hakkı sadece Allah'ındır. E, bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Araf suresi 7/54. Bilesiniz ki ona mahsus ifadesi bu hakkın başkasına nispetin asla mümkün olmadığı açıkça bir de, açıkça bir delildir. Ayette görüldüğü üzere yaratma ve emretme hakkını hakkını Allah'tan başkasına nispet eden kimse İslam'ın milletinin dışına çıkmış müşrik olmuştur <gülüyor> yarattıkları üzere yedane tasarruf sahibi olan yalnız yaratıcıdır Allah azze celledir yarattıklarının yararına olanı en iyi bilen ve sadece odur ondan başkası hiçbir şeyi yaratmamıştır Allah'tan başkası yaratılmış olduğundan olduğundan acizdir Allah'tan başkası yaratılmış... ...olduğundan acizdir. Kendinle bile bilmediğin... ...sayısız susuz vardır. İnsan bunun... ...bunu bile... ...bilmekten... Aciz, e, ...acizken yaratılmışlar... ...yaratılmışlara... ...uygun ve yararlı olan... ...nereden bilebilir ki? Bu da gösteriyor ki... ...insanlar tarafından... ...hayata bir sistem... ...olarak yön verilmesi üzerine kullanan... ...bütün kanun ve düzenler... ...batıldır hiç birisiyle hüküm vermek asla caiz değildir. Hakimiyet ancak Allah'ındır. Ondan başkasının kendinden bir hüküm getirmek hakkı asla yoktur. En maddesel konularda bile insan hükümlerin inkar ederek ortaya koydu, koyacağı hayat sistemde sistemi elbette batıl olacak ve elbette her şeyi ilmiyle kuşatan hiçbir noksanlığı olmayan yüceler yücesi Allah'ın kalınlığı yegane Alternatifsiz zorlar olacaktır. Allah'tan başkasının kanun Allah'tan başkasının kanunlarına kuranı ifadeyle cahiliye hükümlerinin hükmetine denilmektedir. Burada Allah azze ve celle kendi hükmünü dışında geçerli veya hayırlı olabilecek bir hüküm olmadığını açık ve kesin olarak bildirmiştir. Bu arada şirk. Hastalıktan şifa, müsvedten afiyet, rızık genişliği vesaire gibi. Ancak Allah'ın kadir olduğu hususlarda ister peygamber veya alem olsun ister salih bir kul olsun mağluklar, medet bulmak ya da Allah'a yapılan duada onlara seslenip aracılık kılmak. Bu kabildendir. Zira onlar bu, onlar da duayı yapan gibi yaratan değil amellerini kas eden kullardır. Şifa bulmak veya nazar vesaireden korunmak için muska vesaire şeyler edinmek de böyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz muska ve te temimeler şirktir ve kim boynuna muska takarsa Allah ona afiyet vermesin buyurmuştur. Dua ibadettir ve <gülüyor> dua ibadettir ve de tüm ibadettir ancak Allah'a mahsur kılınmalıdır. Allah'a ibadette hiçbir, şeyi, hiçbir şey hiçbir kimse denk edilemez hiçbir kimse ortak edilemez de ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyoluluyor artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel yapsın Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın K. 18-110 Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma eğer bunu yaparsan o takdir sen mutlaka zalimlerden müşriklerden olursun. Yunus suresi 10 bölü 106 niyet ve gayet şirk genellikle amellerde ortaya çıkan ve kişinin tümden Allah'a itaatten yüz çevirmesi, uzaklaşması şeklindedir. nedir? Ya Rabbi amelinin dünya dünyayı çıkarlar için yapan Allah hızasını gözetmeyen kişi bu şirkte düşmüş olur ki bu itikati bir şirktir. Kim yalnız dünya ve hayatını ve onun zihnetini istemekteyse onların işlerini karşısına orada onlara tam olarak veririz ve onlardan orada hiçbir zarur, zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyi şeyleri olmayan kimselerdir dünyada yaptıkları boşa gitmiştir. Halen yapmak doldukları şeyleri zaten batıldır. Bu Suresi 11 11-15 bölü 15 ve 16. ayet-i kerime Sevmekte Şirk başkasını Allah'ı sever gibi ya da ondan daha fazla sevmek sevmekledir. Bu da şirktir. Sevgi, ihlasla boyun eğmenin bir göstergesidir. İnsanlardan bazı Allah'tan başkasını Allah'a haşa eşler benzerler Edilir de onları Allah'a sever gibi severler. İman edenler ise daha çok Allah'a severler. Makara suresi 2 bölü 165 Hulül şirki, birleşme anlamında gelen sözü sözü ile dile getirilen hulül inancı Allah'ın haşa kulda söz, çözülmesi tasavvufa sonraları İran ve Hristiyan kültürleri ile Yenip e, Latoncu felsefenin de etkileriyle ve özellikle Şii tarikatlarını kanalıyla girdi. Aşırı Şiiler Allah'ın önce Ali radıyallahu anh sonra da imamlara ve öteki Şia ulularının hulül ettiğine öne süreler. Bu akımın önemli temsilciler temsilcilerinden olan ben ilahım sözünden dolayı idam edilen Hallac Mansur Tutuk, e, tutkularına hakim olarak nefsini eğiten kimsenin insan niteliklerinden sıyrılarak sıyrılarak arınıp e, saflaşacağını böylece Allah o kula kulül edeceğini savunur yaygınlaşan ve geniş bir e, yanlış kitle kitlesince since bu düşünceleri İbn Arabî'nin sistematize ederek ve savunduğu vahdet-i vücut adını verilen tasavvuf akımının köklen, kökleşmesine yol açtı. Bu inançla insan ve Allah'ın bir bütün olarak değerlendirildiği Allah'ın Allah haşa kulunda çöz, e, çözüleceği böylece aynı vasıflara mutasıp olabileceği ön sürülmüştür ki bu da maalesef birçok tarikat tarafından öğretilmek öğretilme öğretine gelmiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> Tasarrufta şirk Allah zubbiyeti gereği ona kainat kainattaki tasarruf ve tek bir takım salih kimseleri nispet etmek onlarda bu güç sahibi olduğuna inanmaktadır. Bu salih insanların elbette diğer insanlardan fazilet diyenleri olabilir. Ancak bu Allah'a mahsus olan vasıplara nispet edilmelerine varacak şekilde değildir. Peygamber de olsa bu böyledir. Örneğin mutlak kaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Dolayısıyla Allah'ın Allah'tan başkasının kaybı bildiği iddiası kişiye Allah adına bilmediği bir bilmediği bir şeyi söylediği için bir, bir, büyük bir sorumluluk getirir. Sahibini küfre götürür. Allah korusun. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim de. bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Arap suresi 7 bölü 38. Korkuda şirk. Allah'a ve ahirete olan iman zayıflığın veya batıl inancın bir neticesi olarak kişinin Allah'tan başkasının fayda ya da zarar verebileceğine inanması korkudan başkalarının Allah'a denk tutmaktır. Beşerli sistemlerin başkasının korkarak farzları terk etmekte böyledir. Doğrusu insan Allah'tan korkmalı ve büyü. bu korkusu da onu daha fazla itaate sevk etmelidir. Ancak yırtıcı hayvanlardan veya bir zalimden korkmak gibi Doğal, doğal korkuya gelince şeran mümkündür ve bu da şirk sayılmaz Allah Teala Musa Aleyhisselam'a şahit de bir, bu tür bir korkuyla vasfetmiştir etrafını kollayarak korkuyla oradan ayrıldı kasar süresi 28-21 tevekkülde şirk tevekkül sebepleri yerine getiren insanın Allah'a vekil kılması, ondan, ondan işinden muvaffakiyet vermesi, istenmesi ve yalnız ona güvenmesidir. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Furkan suresi 25 bölü 58 Bunun için Allah'tan başkasına veya sebeplere tevekkül etmek caiz değildir. Şirk olan tevekkül ise ancak Allah'ın kudreti dahilinde olan şeylere Allah'tan başkasına kalb kalben tevekkül edip bağlanmaktadır. Bağlanmaktır. Veya Allah'tan başkasına rızık, rızık, rızık alıp veren olarak görmektir. <gülüyor> Küçük şirk konusuna geçmeden önce çokların bilmeden düştüğü bazı önemli ve hesabı Kasas noktalara değinmekte yarar var. Bunlar şifayı mutlak surette doktor veya ilacı bağlamak, din veya dünya işlerinin başarılı olmaya, Allah'ın yardım ve izni olmaksın yalnız zeka, gayret ve çalışmaya bağlamak, bağlamak kullarına kanun, hüküm koyabileceklerine dair inanmış ölüm nedenlerinin mutlak surette trav kalınla veya yanlış ilaç kullan ınımına vesaire bağlanmak veya bir Bu izafetleri mutlak olarak yapmaktan çok sakınmalıdır. Sakınmalıdır. Küçük şirk, küçük şirk İslam dairesinden çıkarmayacağı gibi tevhidin aslına zarar tevhidin aslına da zarar vermez. Ancak bu tevhidin kemaline aykırıdır. Küçük şirk, büyük şirk yol açan vesiledir. Bunun bazı kısımlarda vardır. Bunların başlıca onlarını olanlarını Allah'ın yardımıyla zikretmeye çalışacağız. Kavli şirk Allah'tan başkasına yemin etmek gibi kişinin lisanıyla işleyebileceği şirk türüdür. Senin sayende Allah'tan başkası için hakimler hakimi gibi sözler ve de kişiyi dün nebi abdul Hüsey gibi isimleri allah'tan başkasını kulluğuna nispet etmek etmek bu kaabilendir Kur'an evliya çarpsın etmekten muhaf çarpsın vesaire sözler de bu sınıf sandır bunların tümünden sakın e, sakınmalıdır sakınılmalıdır. <gülüyor> fiili şirk, bazı şeyleri uğurlu yahut uğursuz saymak gibi inanışlardır. Bazı hayvanların kuşları veya günlerin uğursuz saymak, uğursuz olduğu inancıyla bazı şeyleri terk etmek, kâhinlere gitmek, onları tasdik etmek, kayıp şeyleri bulmak üzere onlardan yardım istemek, fal bakmak veya baktırmak, niyet çekmek, türbelere para atmak, ip it bağlamak, itikat edilmemesi koşuluyla öyledir. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Yasin suresi 19. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğra inanmak şirktir buyurmuştur. Kalbi şirk. Veya şöhret, sevgi bazı amelleriyle dünya ve dünyalı ahirete tercih edercesine arzu etmek gibi ustalar kalbi şirktir. Bunu dört şekilde inceleyebiliriz. Dünya ve bir menfaat sağlamak için amel yapmaktır. Kişi amelinin ecrini dünyada alır. Ahirette ise bir nasibi yoktur. Bu da büyük şirktir. Büyük şirktir işte. İnsanların hoşnutluğu için yapılan Allah'ın azabından sakınma hedefi güzülmeyen amellerdir. Mal edinebilmek, evlenebilmek için, hacca gitmek, ganimet için, cihada gitmek veya makam elde etmek, kayesiyle İslami ilimler okumak bu tür şirkten burada Hedef Allah'ın rızası değil, heva ve hevestir. Başkalarının rızasını gözet, gözetlemediği halde huşu ve takvasızlıktan dolayı ifsat edilmiştir. Amellerdir. Allah ancak müttakiler takva sahiplerinden kabul eder. Maide süresi ve kişiye ayrı bu amel sağlamaz. İyi ve kötü amel birbirinin karışmış kötü olan galip gelmiştir. Doğru doğruluklarına kalbin itikat edilmesi haline bunlar büyük şirke dönüşür ki Allah Azze ve Celle hepimizi bunlardan düşmekten korusun Amin gizli şirk İbni Abbas radıyallahu an Allah ve sen dilersen gibi bir sözün Allah'a falanca dilirse Allah'ın olduğu söylemiş ve bunun ve bunun gizli şirk olduğunu belirtmiştir bu ifadenin yerine önce Allah sonra falanca dilirse kullanması gerekir. Önce Allah sonra da senin sayende demeli. Allah hiçbir varlık denk tutulmamalıdır. Buna düşen yine Allah'a ve sana güveniyorum değil. Önce Allah'a sonra da sana güveniyorum denmelidir. Zira ve edatı eşitliği gerektirir. sonra kullanılan derece farkını ispat et, e, etmek şarttır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun şaparetini şöyle bildirmiştir. Kim lat ve uza ya yemin ederse hemen ardından la ilahe illallah desin. Kim arkadaşına Gal, <gülüyor> gel bahis iddialaşmak ve kumar oynayalım derse sadaka versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her tür şirkten şu Duayla Allah'a sığınmamızı bizlere öğretmiştir. Rabbimiz bilerek sana ortak koşmaktan sana sığınırız. Bilmediğimizden bağışlanmamızı, bağışlanmamızı, bağışlanmamızı, bağışlanmamızı, bağışlanmamızı dileriz. İmana zarar veren ameller, sihir, kalp ve bedene hastalık, ölüm ve, ve gibi fiziksel et, etkileri meydana getirebilir getirebilen, eşlerin arasını açan ve cinlere küfre düşmeye karşın işbirliği içinde bulunan kimselere bazı muska üfürük, tırsın vesaire ile yaptığı bir fiildir. Bu ameli küfür olduğu gibi bu işlerde uğraşanlar da kafirdir. Kahinlik, medyumluk olarak da isimlendirilen şahanet geleceği bildirme iddiasıdır. Kahin veya medyum Allah'tan Başkası kimsenin bilemeyeceği gaybi şeyleri geleceği bildiği iddia eder ki bu haliyle Allah'a inkar ederek kafir olmuş olur. Sözlerini doğrulayan da küfre düşer. Sihri çözmek sihre maruz kalan kimseyi Allah'ın izniyle kurtarmak biri meşhur diğeri ise haram olmak üzere iki yolla mümkündür. Sihri sihirle çözmek bu küçük küfürdür sihri, Kur'an ve sünnet ile sabit olan dualara duaları okuyarak Rukiye Burukiye ile çözmektir. Ki bu caizdir. Fazlılık ve astroloji, bazı yıldızlar ve burçlar yeryüzünde meydana gelen olaylara etkili kabul etmektir ki kişiyle isterse bunu <gülüyor> Allah'ın izniyle olabileceğine insanın şey, insanın inansın şirktir. Sahibini İslam'dan çıkardır. Kur'an'da öğrendiğimiz kadarıyla yıldızların yaratılma gayesi gökyüzü süslemek, yolcuların yollarını belirlemesi ve meleği, alayı dinlemeyi kalkan şeytanların saçlanmasıdır. Ancak yıldız hareketlerin dünya olaylarıyla karşılaştırılması yapılarak benzerlikler bulunmayan gidir. Gidilirse bu tevhid akadisinin kemaline ay aykırı olmakla birlikte sahibini küfre götürmeyen küçük şirk olur. <gülüyor> Nazarlıklar, muskalar, malbuncuk gibi ister belli vasıplardaki taşlar ve ayet, hadis yazılı olsun kağıtlar birlikte değerlendirilir, değer, değerlendirilirler. Çünkü bunlar konuya delil teşkil edebilecek naslar da umumen ele alınmıştır. Bunları iki şekilde inceleyebiliriz. A. Kur'an'da olmayanlar nisbi veya külli etkisine inanan büyük şirke düşer. Maalesef bunların koruduğuna inanmak veya bir musibet kurtulmaya bunlar bağlamak gibi çarpık inanışlar halk arasında yayla gelmiş. Böylece fasit itikatlara zemin hazırlanmıştır. Bunlardan şiddetle sakınmalı <gülüyor> sakınmalıdırlar. Sakınmalıdır. Ve Kur'an'dan olanlar mütte kaddim ulemadan, muktevanın yalnızca Kur'an ayetleri olması şartıyla bunun caiz olduğuna gayr-ı bazı rivayet, rivayetler söz konusu ise de asıl olan Celillerin umduğu nedenle bunun haram e, oluştur, bundan kaçınmalıdır. Okuma ülkeye Kuran veya Sünnette yer alan cin ip e, tilası vesaire hastalara şifa için okunan zikir ve duaların bütün e, duaların tümüne verilen attır. Ülkenin meşru olabilmesi için a, Allah'tan başkasına güvenip ondan medet ummak gibi haram şeyleri kelmesi de manasının anlaşılır olması, C Arapça olması, bilmeyen bilmeyen şifa için kendi dilinden dua da bulunur. D Allah'ın izni olmadıkça şifanın hasıl olmayacağına inanılması şeklinde bazı kaideleri vardır. Şifa için bilezik, ip veya değişik vasıflardaki teşbihi vesaire edinmek gibi mesul kaideler dışında olan Türkiye haramdır. Zarar ve yarar ancak Allah'ın izniyledir. nedir? Allah bütün yaratılmışlar üzerindeki tek kuvvet ve fügret sahibidir. Her kim böyle şeylerden hayır ve şer ve neden olduğunu inanırsa büyük şirke bu yanlış şüpheden iba ibaretse küçük şirke düşmüş olur. Müslümanların birçok fitne, felaket ve beleğe maruz kalması kanlarının ucuz olması, zillet içinde bulunmalarının başlıca nedeni İslam topraklarından maalesef her çeşitliyle yaygın olan şirki unsurların, akidelerinin berrak berraklığını gideren şirki ögeler ve gerçek tehdit akidesinin yüz çevrimlerinden dolayı Allah'ın üzerlerine boşalt, boşalttığı türlü azaplara müstah olmuşlardır İslam'dan olmadığı halde İslam zannederek rahmet gören bidat gören kurafeler bunun veciz bir göstergesidir Oysa İslam bunlar ve bunlara götüren yolları yıkıp Tevhid Akilesini ikame etmeye gelmişti Müslümanlar neredeyse kendilerinden kendilerinden önceki müşrik kamler gibi dilin eline, oyun koyun ve eğlence edilmek tehlikesine karşı karşıya geldiler. Ölmüş salihleri yüceltmeye için, yüceltme onlar için kurban kesmeye dualarında onlardan medet ummaya kabirlerinin bayram yerlerine çevirip onları tavaf etmeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında mahlukatın en şerileri onlara tanımadıkları kimseler gibi <gülüyor> kabirleri ziyaret etmek için sefer eder. Oraları mescid metni çevir ve onları takdir eder. Oldular olarak tanımladıkları kimseler işte tüm bunlardan daha korkmuş olan da Allah'ın indirdiği lehmetmemeyi terk ettiler Beşeri sistemlerden yaşar. Onları destekler. Oldular onu sever ve savunur oldular. Her ne kadar değişik atları kullan her ne kadar değişik atlar kullansalar da onlar gibi faiz yemeğe başladılar. Bu acı tablo karşısında veziyetin derdini taşıyan her Müslümana ey Rabbimiz bize yalnız senin hükümlerinle <gülüyor> yaşayabilmek için gayret edeceğim edeceğimiz bir e, basiret bir güç ver bizleri şirkin her türlü e, kirinden tevhidin nuruyla temizle ve bizi dostluğuyla ilet şüphesiz sen her şey <gülüyor> Kadim ve beni